İçki içen sarhoşlar üç saat sonra ayırırlar bunu. Evet. Dört saat sonra parası gider, bidesi bozulur, ağzı çiriş gibi olurmuş. Berbat bir şey oluyor sonra, felaket. Sofuyu ayırmıyor sofu. Sofuyunca ayılmaz. Daha tenesir alınca ya da kapasını vurduğumu tenesir alıp ayılır, uyanır. Onlar da başka türlü içiyorlar ama. ikimiz güftüne mağrur olur çünkü. Evet. Benden başına Müslüman yok diyor böyle. Evet. Herkesi gavur görüyor. Evet. Doğru cehenneme, evet. Herkesi gavur görüyor, kendinden başına Müslüman yok hiç. Evet. Kucuk getirmiş, ibadetine güveniyor. Allah'a güvenmiyor, ibadet ve taatına güveniyor. Allah Allah. Ya, çok fena, çok fena.